''Sizden biriniz yerinden kalkıp yerini başkasına vermesin. Gelene yer genişletin. Allah da yerinizi genişletsin.'' İzahı Yani meclise birisi geldiğinde mecliste oturanlardan biri kalkıp yerini ona vermez. Ancak kendi aralarında ona yer hazırlarlar. Gelen izinsiz olarak iki kişinin arasına tecavüz edemez.'' Ancak oturanlardan iki kişi sağ veya sola kaymakla gelene yer verir. Nitekim bu edep ayet-i kerimenin emridir. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman genişletin ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denilince de kalkıverin. Allah içinizde iman etmiş olanlarla kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini artırır. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.